Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in 19. Hadis Allah Azze ve Celle'nin çizdiği sınırları korumak El hadisü tasiha aşara احفظ الله يحفظك عن ابي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال Sallallahu خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي يا غلام اني يعلمك كلمات احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وإن اجتمعوا اجتمعوا على يَضُرُّوكَ bir şeyin, يَضُرُّوكُ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلَيْكِ رُفِعَةِ الْأَقْلَامِ وَجَفَّةِ السُّحُرُ Ebu'l-Abbas Ebu'l-Abbas Abdullah bin Abbas رضي الله عنهم دل. Dedi ki bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin terkisinde idim. O bana şöyle buyurdu: "Ey oğul, sana birkaç kelime öğreteyim. Allah azze ve celle'nin hakkını koru ki o da seni korusun. Allah azze ve celle'yi koru ki onu karşında bulasın. Dileyecek olursan Allah azze ve celle'den dile." Yardım isteyecek olursan Allah Azze ve Celle'den yardım iste. Şunu iyi bil ki eğer bütün insanlar en ufak bir şey ile sana faydalı olmak için bir araya toplanacak olsalar Allah Azze ve Celle'nin senin için yazmış olduğundan başka bir şey ile fayda sağlayamazlar. Eğer sana herhangi bir şeyle zarar vermek için bir araya toplanacak olsalar, Allah'ın azze ve celle'nin senin aleyhine yazmış olduğu bir şeyden başkasıyla da sana zarar veremezler. Çünkü kalemler kaldırılmış, sahifelerin mürekkebi kurumuştur. Bu hadisi Tirmizi rivayet etmiştir. Hasan sahih bir hadistir demiştir Rahim Allah Tirmizi'nin rivayetinden Başkasında da şöyle denilmektedir Allah'ı koru ki Celle Şanuhu Onu önünde bulasın Rahat zamanında Allah Azze ve Celle'nin hükümlerini Yerine getirmek suretiyle Allah Azze ve Celle'ye karşı iyi ol ki Sıkıntılı zamanlarında da Allah Celle Şanuhu sana iyilik yapsın şunu bil ki sana isabet etmeyen bir şey Hiçbir şekilde sana isabet edecek değildi Ve sana isabet eden bir şeyin Hiçbir şekilde sana isabet etmemesi Söz konusu olamaz Ve yine şunu iyi bil ki Muhakkak Allah Azze ve Celle'nin yardım ve zaferi Sabır ile birliktedir Ve muhakkak kurtuluş Keder ve sıkıntı ile beraberdir. Ve şüphesiz zorlukla birlikte bir kolaylık vardır. Bu sahih bir rivayettir. Riyadu Salihin El-Albani tahkikiyle numara 63'te. Işte. Bu hadisin önemi. İbnü Recep Rahimahullah der ki: Bu hadis çok büyük tavsiyeler ve dinin en önemli hususlarından genel kaideler ihtiva etmektedir. Öyle ki bazı ilim adamları şöyle demişlerdir. Bu hadis üzerinde düşündüm de beni dehşete düşürdü. Az kalsın aklım başımdan gidecekti. Bu hadisi bilmemekten ve onun manasını az kavramaktan dolayı kişi ne kadar Esef etse azdır Allah'ı koru Celle Şanuhu, O da seni korusun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ı koru ki Celle ve Ala, O da seni korusun Buyruğu şu demektir Sen Allah azza ve celle'nin emirlerini Yasaklarını Sınırlarını ve haklarını gereği gibi Koru Bu ise Yüce Allah Azze ve Celle'nin ve Resulünün emretmiş olduğu farzları yerine getirmek Yasaklarından kaçınmak suretiyle olur Bu şekilde görevlerini yerine getirenleri Yüce Allah Celle Şanuhu Kitab-ı Kerim'inde şu buyruğuyla övmüş bulunuyor İşte bu Rabbına dönen Kendisini koruyan Rahman olan Allah Azze ve Celle'den Yalnızken korkup dönen bir kalp ile gelen herkese vaad cennettir. Kaf suresi 32 ve 33. ayet kelimeler. kerimeler i̇bn Abbas radıyallahu anhuma'dan koruyan kelimesini Allah azze ve celle'nin emirlerini koruyan diye açıkladığı nakledilmiştir. Yüce Allah azze ve celle'nin korumasını emrettiği en büyük hususlardan biri de şu buyruğunda dile getirilmektedir. Namazları özellikle de orta namazı koruyun. El-Bakara suresi 238. ayeti kerime. Alemlerin Rabbi olan Allah Celle Şanuhu, namazları gereği gibi koruyanları övmüş bulunmaktadır. Onlar ki namazlarını gereği gibi korurlar. El-Me'aric suresi 34. ayeti kerime. Yüce Rabbimizin cellevale korunmasını emrettiği hususlardan bir diğeri de şudur. Ve yeminlerinizi koruyunuz. El-Maide suresi 89. ayeti kerime. Yine yüce Allah celle şanuhu kişinin hayasızlıktan, fuhşiyattan kendisini korumasını emretmiş ve kendisini bu gibi şeylerden koruyanları da övmüştür. Ve edep yerlerini koruyan erkeklerle edep yerlerini koruyan kadınlar buyurmuştur. El Ahzab suresi 35. ayet gerim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o da seni korusun buyruğuna gelince kim Allah azze ve celle'nin emirlerini gereği gibi korur Allah azze ve celle'nin kendisine farz kıldığı şeyleri yerine getirip yasaklarından kaçınacak olursa Allah da onu korur Celle Şanuhu çünkü karşılık amelin cinsinden olur el ceza'u min cinsil amel Yüce Rabbimiz Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır siz benim ahdimi yerine getirin ki ben de size olan ahdimi yerine getireyim El-Bakara Suresi 40. ayeti i Kerime Yine bir başka yerde şöyle buyurmaktadır. Siz beni anın, ben de sizi anayım. El-Bakara suresi 152. ayet-i kerime. Eğer Allah Azze ve Celle'nin dinine yardım ederseniz, O da size yardım eder. Muhammed suresi 7. ayet-i kerime. Yüce Allah'ın Celle Şanuhu, kulunu koruması dünyada, O'nun dünyevi menfaatlerini, Bedenini, çocuğunu, aile halkını ve malını korumasıyla gerçekleşir. Yüce Rabbimiz Sübhanehu ve Teala Ve onların babaları salih bir kimse idi. Kehf suresi 82. ayeti kerimede böyle buyurmaktadır. Hafız İbni Kesir de Rahimehullah İşte bu buyrukta salih adamın zürriyetinin korunacağına dair delil vardır. Onun ibadetinin bereketi dünyada da ahirette de onları kapsamına alır. Bu da onların zürriyetine şefaatçi olması ve derecelerinin cennette en üstün dereceye yükseltilmesiyle olur. Böylelikle onların bu halleriyle onların da gözü aydın olsun. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de de bu şekilde gelmiştir. Sünnette de bu anlamda varit olmuştur. Said bin Jubeyr İbn Abbas radıyallahu anhumdan bu ayetin tefsiri ile ilgili olarak şöyle dediğini nakletmektedir. Bu iki çocuk babalarının salih olması sebebiyle muhafaza edilip korunmuşlardı. İbn Kesir 4. 183. sayfa. Said bin el-Müseyyeb oğluna da şöyle demiştir rahimehullah. Senin korunmanı ümit ederek senin için namazımı elbette daha da fazla kılacağım dedikten sonra az önce geçen ayeti kerimeyi okudu. Bu nihayet o Allah'ın dini üzere yaratıldığı gibi Rabbimizin sevip razı olacağı şekilde Allah Azze ve Celle'ye kavuşuncaya kadar sürüp gider. Bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rabbine kendisini koruması için şöylece dua ederdi. Eğer canımı alıkoyarsan ona mağfiret buyur. Eğer geri serbest bırakırsan salih kullarını kendisi sebebiyle koruduğun şeyle onu da koru. Bukhari, Tevhid 13'te. Yüce Allah da Şanuhu, Yusuf Aleyhisselam'ın dinini korumuş, saptırıcı fitneleri ve haram arzuları ondan bertaraf etmişti. Şöyle buyurmaktadır Rabbimiz Celle Şanuhu. İşte biz hayasızlığı ve kötüsüzlüğü kötülüğü ondan giderelim diye böyle yaptık. Çünkü o ıhlasa erdirilmiş kullarımızdandı. Yusuf Suresi 24. ayeti kelime. Takva sahipleri ile Allah azze ve celle'nin beraberliği ve Allah azze ve celle'nin onları desteklemesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah azze ve celleyi koru ki onu karşında bulasın buyruğu şu demektir. Kendisi çoluk çocuğu hakkında Allah azze ve celle'nin emirlerini gereği gibi koruyup kitap ve sünnete göre dosdoğru hareket eden bir kimse ile Allah celle şanuhu bütün hallerinde beraberdir. O her nereye yönelirse Allah Celle Şanuhu, inayetiyle, yardımıyla, korunması ve tevfikiyle onu kuşatır. Yüce Rabbimiz Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. Muhakkak ki Allah Celle Şanuhu, takva sahipleriyle ve ihsan edicilerle beraberdir. Nahl Suresi 128. Ayet-i Kerime Yine Yüce Rabbimiz Allah Celle Şanuhu, Musa Aleyhisselam ile Harun Aleyhisselam'a Hıtaben şöyle buyurmaktadır Korkmayınız Çünkü ben sizinle birlikteyim İşitir ve görürüm Taha Suresi 46. Ayet-i Gerima Rabbimiz Allah Celle Şanuhu Musa Aleyhisselam'ın da Şu sözünü bize haber vermektedir Hayır Firavun ve askerler bize yetişemeyecektir Çünkü muhakkak Rabbim Benimle birliktedir Beraberdir o bana doğru yolu gösterecektir. Eş Şu şuara suresi 62. ayet-i Rasulullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebubekir Bekir As-Sıddik radıyallahu anhu'ya şöyle demişti. Üçüncüleri Allah olan iki kişi hakkında kanaati ne olabilir? Sahih bir hadis olup Bukhari ve Müslim bunu ittifaken rivayet etmişlerdir. Çünkü muhakkak Allah Celle şanıhu bizimle beraberdir Tevbe suresi 40. ayet-i kerime İşte bu ilim ehlinin açıkladığı üzere zaferi, desteklemeyi, korumayı ve yardımı gerektiren özel beraberlik demektir Ve bu Yüce Allah Azza ve Celle'nin şu buyruklarında da varit olmuş beraber oluştan farklıdır Üç kişi fısıldaşmaya görsün mutlaka o da onların dördüncüleridir el mücadele suresi 7. ayeti kerime halbuki Allah azze ve celle'den gizleyemezler ve o onlarla beraberdir emni saure suresi 108. ayeti kerime burada sözü geçen beraberlik onun amellerini bilmesini amellerine muttali olup onları gözetlemesini gerektirmektedir. Dolayısıyla bu beraberlik korkutma ve tehdidi gerektirir. İstemenin yani duanın hükmü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Dilediğin zaman Allah azze ve celle'den dile buyuruğunda geçen dilekten kasıt duadır. Dua da ibadetin ta kendisidir. Nitekim Yüce Allah Celle Şanuhu şöyle buyurmaktadır. Allah'tan Celle Şanuhu, onun lütfundan isteyin. En-Nisa suresi 32. ayeti kerime. Allah Azze ve Celle kendisine dua etmeyenleri büyüklük taslayan müstekbirlerden saymıştır. Rabbimiz Azze ve Celle buyurdu ki Bana dua edin, ben de duanızı kabul edeyim. Şüphesiz benim ibadetime karşı büyüklenenler cehenneme horlanmış olarak gireceklerdir. El Mümin Suresi 60. ayet-i kerime. O halde Müslümana ancak Allah tarafından gerçekleştirilmesine güç yetirilen hususlarda Allah'tan celle başkasına yönelmemek düşer. Böyle bir iş işleyen kimse ise Allah azze ve celle'nin kullarına yasakladığı şirkin içine düşmüş olur. Yüce Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. Allah'tan baş ve kendisine kıyamete kadar cevap vermeyecek kimseye dua eden kimseden daha sapık kim olabilir? al Ahkaf suresi 5. ayeti kerime. İbn-i Receb der ki, Şunu bil, mahlukatını bir kenara bırakıp yalnızca Allah Azze ve Celle'ye dua edip ondan istemek yapılması gereken biricik husustur. Çünkü dilekte bulunmakla dilenen kişi zilletini, miskinliğini, ihtiyacını, fakirliğini açıkça ortaya koyar. Dilekte bulunduğu zatın sıkıntıya, sıkıntıyı kaldırma gücüne, isteneni gerçekleştirme, menfaatleri celbedip zararlı şeyleri önlemeye muktedir olduğunu itiraf etmesi demektir. Yalnızca Allah'ın önünde zelil olmak ona ihtiyaçlarını arz etmek kul için uygun düşer. Çünkü ibadetin gerçek mahiyeti budur. İnsanların gerçekleştirme imkanına sahip oldukları dünyevi hususlar ve dünyalık ile ilgili meselelerde insanlardan istekte bulunmaya gelince yine bu hususta da dileklerde bulunmayı yeren buna karşılık iffetli olmaya teşvik eden birçok hadis-i şerif varit olmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Ey kabisa! Şüphesiz ki dilenmek ancak şu üç şeyden birisine helaldir. Bir kişi ağır bir mali sorumluluk altına girer ise, işte bunun için o sorumluluğun miktarını buluncaya kadar dilenmek helal olur. Sonra bu işi bırakır. Yahut bir kimse malını alıp götüren bir musibete uğramışsa, onun geçimi, itibariyle belini doğrultacak miktarını elde edinceye kadar dilenmesi helal olur veya geçimini karşılayacak kadar diye buyurmuştur. Yahut bir kimse kavminden aklı başında üç kişinin bu kişi gerçekten aşırı derecede fakir düştü diyeceği kadar fakir düşerse, geçim bakımından belini doğrultacak kadarını elde edinceye Yahut geçim ihtiyacını kapatıncaya kadar, diye buyurdu, dilenmesi onun için helal olur. Bunun dışındaki dilenmek ise, ey kabisa, kişinin haram olarak yediği bir haramdır. Bunu Müslüm rivayet etmiştir. Ebu Davud, Nese-i de sahih olarak rivayet etmişlerdir. İşte bu hadis-i şerif, gereksiz yere dilenmenin haram olduğuna delildir. Bu hadis-i şerifte varit olmuş duruma benzer diğer zaruret halleri müstesna, dilenmek caiz değildir. Ayrıca Yüce Allah Azze ve Celle, insanlardan bir şey istemeyen iffetli kullarından da övgüyle söz etmiştir. Rabbimiz Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. Allah yolunda, celle şanuhu, kendilerini vakfetmiş, yeryüzünde dolaşmaya gücü yetmeyen kimseler içindir o sadakalar. Bilmeyen kişi, iffetli tutumlarından dolayı onları zengin kimseler zanneder. Sen ise onları simalarından tanırsın. Onlar yüzsüzlük ederek insanlardan bir şey istemezler. El-Bakara suresi 273. ayeti gerime. Bu konuda naslar pek çoktur. Bunlardan kimisi geçen hadiste görüldüğü gibi haramlık ifade edecek şekilde dilenciliği yasaklamaktadır. Kimisi de kerahet ifade edecek şekilde yasaklamaktadır. Bazı kimselerin arkadaşlarından özel ihtiyaçları için arabalarını, kapkacak, kalem gibi şeyleri ihtiyacı olmaksızın istemeleri buna örnektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den varit olan rivayetlere göre o ashab-ı kiram'dan bir toplulukta toplulukla insanlardan hiçbir şey istememek üzere beyatleşmiştir. Bunlar arasında Ebubekir, Ebu Zer ve Sevban radıyallahu anhum ecme'in vardır. Öyle ki bunlardan herhangi birisinin kamçısı yahut da devesinin yuları yere düşerdi de herhangi bir kimseden onu kendisine uzatmasını istemezlerdi. Müslim'de bu manaya delalet eden bir hadis varit olmuştur. Riyad-ı Salihin El Elbani Tahkiki ile hadis numarası 533'te bu kayıtlıdır. Kimi ilim adamı da bu hadis ile ilgili olarak şunları söylemektedir. Bu hadisi şeriften Umum ifade eden lafızların kapsamına giren her hususu yerine getirmeye delil vardır. Çünkü onlara mutlak olarak istekte bulunmak yasaklandığı halde onlar bunu umuma hamlederek hiçbir hususta istekte bulunmamayı anlamışlardır. Yine bu hadiste kendisine istek denilebilecek her şeyden sakınmak da vardır. Önemsiz ve basit olsa bile. Yalnızca Allah Azze ve Celle'den dilemek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dileyecek olursan Allah'tan dile buyruğu şunu anlatmaktadır. Kula istediği kadar üstün bir mevki, güç ve yetki verilmiş olsun, yine de o bağımsız bir şekilde kendi menfaatlerini gerçekleştirmekten, kendisine gelebilecek zararları önlemekten yana, Acizdir ve muhtaçtır Bundan dolayı kulun yalnız ve yalnız Allah'tan Celle Şanuhu yardım dilemesi gerekmektedir Hem dininin menfaati için hem dünyasının menfaati için yalnızca Allah Azze ve Celle'den yardım dilemelidir Çünkü asıl yardıma mazhar ve başarılı kişi Allah Azze ve Celle'nin yardım ettiği kişidir Allah Celle Şanuhu kime yardım etmez, kimin yardımından elini çekerse işte kusurana uğrayan ve gerçek müflis o kul olmuş olur. Bundan dolayı, La havle ve la kuvvete illa billah. Güç bizim güç ve kuvvetimiz ancak Allah'tandır. Sözünün ecri büyüktür. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin beyan ettiği gibi, Cennet hazinelerinden bir hazinedir Çünkü bununla kul Bir halden bir hale geçmeye Güç ve kudretinin Ancak şanı yüce olan Allah Azze ve Celle'nin buna imkan vermesiyle Mümkün olacağını itiraf etmektedir O halde Müslümanın Allah Azze ve Celle'ye itaat Masiyetlerini terk ve güç yetirebildiği Bütün hayırlı hususlar üzere Sabredip malların ve evlatların fayda vermeyeceği günde huzuruna çıkacağı vakte kadar böylece kendisine sebaat vermesi için yüce Allah azze ve celle'den yardım dilemesi gerekmektedir. Nitekim yüce Rabbimiz celle şanuhu şöyle buyurmaktadır. Yalnız sana ibadet eder, yalnız senden yardım dileriz. Fatiha suresi 4. ayeti kerime. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmuştur. Sana fayda veren şeylere gayret et, Allah'tan yardım dile ve acze düşme. Müslim Kader Babı 34. Hadis Kaza ve kadere iman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şunu bil ki eğer bütün insanlar sana en ufak bir şeyle faydalı olmak için bir araya toplanacak olsa Allah azze ve celle'nin senin için yazmış olduğundan başka bir şeyle sana fayda veremezler. Ve eğer sana herhangi bir şeyle zarar vermek için bir araya toplanacak olsalar Allah azze ve celle'nin senin Aleyhine yazdığı bir şeyden başkasıyla da sana zarar veremezler. Çünkü kalemler kaldırılmış, sahifelerin mürekkebi kurumuştur. Hadisin bu bölümünde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri kaza ve kader ile ilgili meselelerden birisi etrafında dönmektedir. Kulun buna iman etmesi gerekmektedir. Çünkü şanı yüce olan Allah Azze ve Celle eksiksiz ve bütün inceliklere nüfuz eden ve daha öncesinde bilgisizliğin söz konusu olmadığı bir bilgi ile kulun hayır ve şer türünden neler kazanacağını, hayır ve fayda türünden ona nelerin gelip çatacağını bilmiş ve bunu ilk yazdığı kitabında kaydetmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Şüphesiz ki Allah Celle Şanuhu, mahlukatın takdirlerini gökleri ve yeri yaratmadan 50 bin yıl önce yazmıştır. Müslim kader 16'da. Yine şöyle buyurmaktadır. Muhakkak Allah Azze ve Celle'nin ilk yarattığı kalemdir. Sonra ona yaz diye buyurdu. O da anında kıyamet gününe kadar olacak olan bütün şeyleri yazdı. El Albani Rahimahullah bu hadisin Hasan olduğunu bildirmiştir. Ahmet de Rahmetullahi Aleyh, Müsneddinin 5. cildinin 317. numarasında bunu kayıtlamıştır. Kula hayır ve fayda türünden hakkında takdir edilenden başkası isabet etmez. Allah Azze ve Celle Herhangi bir kimse için bir faydayı takdir buyurmuş ise, göklerde ve yerde bulunanlar, o faydayı engellemek için bir araya toplanacak olsalar, dahi ona yol bulamazlar. Her şeyi bilen, mutlak egemen, Yüce Rabbimizin, Celle Celaluhu, kitabında buna benzer anlamlara delil teşkil edecek buyruklar da vardır. De ki, Allah Azze ve Celle'nin bizim için yazdığından başkası asla bize isabet etmez. Tevbe suresi 51. ayet-i kerime. Yine şanı yüce olan Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmaktadır. De ki şayet evlerinizde olsaydınız bile üzerlerine öldürülmeleri yazılmış olanlar yıkılıp devrilecekleri yerlere giderlerdi. Ali İmran sonrası 154. ayet-i kerime. İşte bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalemler kaldırılmış, sayfelerin mürekkebi kurumuştur diye buyurmuştur. İbn-i Receb rahimahullah der ki bu bütün mukadderatın yazılışının önceden olup bittiğini ve oldukça eski bir süreden beri bu işin tamamlandığını anlatan bir ifadedir. Çünkü bir kitabın yazılışı bitirilip üzerinden kalemler kaldırılacak ve uzun bir zaman geçecek olursa o kitabın üzerinden kalemler kaldırılmış ve kendisiyle yazılmış olduğu kalemlerin de mürekkebi kurumuş olur. O sayfeler üzerine yazılan mürekkepler de kurumuş olur. Bu da kinayeli anlatımın en güzel ve en belli olanlarından birisidir. Rahatlık zamanında Allah Azze ve Celle'nin haklarını gözet ki o da sıkıntılı zamanlarında seni gözetsin. Bu da bellenmesi ve yaygınlaştırılması gereken nebevi hikmetlerdendir. Bu hikmet şanı yüce Allah Azze ve Celle'nin rahatlık, güvenlik, sağlık, zenginlik ve güçlülük zamanlarında tanınmasına davet etmektedir. Allah Azze ve Celle'nin tanınması, yani marifeti ise farzların korunması, yasakların terk edilmesi, nafilelerle ona daha çok yakınlaşmaya çalışılmasıyla mümkün olabilir. Böyle bir konumda Allah Azze ve Celle'yi bilip tanıyan bir kimseyi, şanı yüce olan Allah da Celle Celaluhu sıkıntılı zamanlarında, darlık, fakirlik ve hastalık vakitlerinde tanır ve gözetir. Dünyanın kederleri, musibetleri ne kadar da çoktur. Böyle bir durumda Allah azza ve celle'nin kulunu tanıması ise ona yardımcı olması, hak üzere ona sebat vermesi, onu ona destek vermesi ve onu zafere ulaştırmasıyla mümkün olur. Sevgili Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem rahatlık zamanında Rabbını gerçekten tanırdı. Rabbı da mağarada iken onu tanıdı. Bedir günü, Ahzab yani Hendek günü yine onu tanıdı. Ona zafer nasip etti, sebat verdi ve sancağını yükseltti. Yunus aleyhisselam da rahat zamanında Rabbını tanıdı. O da balığın karnındayken Yunus Aleyhisselam'ı gözetti, onu kurtardı, ona sebat verdi, ona yardım etti. Evet, zafer sabırla birliktedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ve bil ki zafer sabırla beraberdir buyruğunun gerçekliğinde, Kur'an-ı Kerim'de şanı yüce ve mübarek Rabbimizin Celle şu buyrukları tanıklık etmektedir. Nice az bir topluluk Allah Azze ve Celle'nin izniyle çok bir topluluğu yenmiştir. Allah Celle Şanuhu sabredenlerle beraberdir. El-Bakara Suresi 249. Ayet-i Kerime Sizden bin kişi olursa Allah azza ve celle'nin izniyle 2000 kişiye galip gelir. Galip gelirsiniz. Allah sabredenlerle beraberdir. El Enfal suresi 66. ayet Kerim. Sabır çok büyük bir haslettir. Müslüman müslüman yüce Rabbimizin emirlerini yerine getirebilmesi için İhtiyaç duyduğu bir özelliktir Müslümanın yüce Rabbimizin emirlerini yerine getirebilmesi için ihtiyaç duyduğu bir özelliktir Sabretmek Şanı yüce olan Allah Azze ve Celle'nin kullarına uyguladığı sınav sabrı gerektirir Müslümanın Allah azze ve celle'ye davet yolunda karşı karşıya kaldığı çeşitli eziyetlere eziyetlere de sabretmesi gerekir. Arzu ve istekleri ve haramları terk etmenin sabra ihtiyacı vardır. Çünkü arzu ve masiyetleri masiyetlere nefisler ileri derecede istek duyar. Günahlardan ise Allah azze ve celle'nin koruduğu kimseler korunabilirler. Allah azze ve celle'ye itaat yolunda sebatın da sabra, sebatın da sabra ihtiyacı vardır. Allah'ın düşmanlarına karşı cihatında da sabra ihtiyacı vardır. Çünkü cihatta hoşa gitmeyen pek çok şey vardır. Bütün bunlara sabır ve tahammül göstermek ise zaferin ve ilahi yardımın sebebi ve yoludur. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bunu böylece açıklamıştır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e vaad olunan zafer de her iki çeşidiyle cihadı kapsamaktadır. İbn-i de nitekim şöyle demektedir. Rahimahullah. Sabır hem zahir düşmana karşı cihatta hem de iç düşmana karşı Cihat diye nitelendirilen cihatta yardım ve zafara mazhar olmayı kapsar. Bu iki cihatta sabır gösteren düşmanlarına karşı muzaffer olur, ilahi yardıma mazhar olur. Bu iki cihatta sabretmeyip tahammülsüzlük gösteren ise kahrolur. Düşmanına ya esir düşer ya da düşmanı tarafından öldürülür demiştir. Ömer radıyallahu anhu, Habs oğullarından bir takım yaşlılara şöyle sormuş. Siz insanlara ne ile savaştınız? İnsanlara karşı ne ile savaştınız? Onlar sabırla dediler. Hangi toplulukla karşılaştıysak onlar bizim karşımızda sabredip direndikleri gibi biz de onlar karşısında sabredip direndik demişlerdir. Kurtuluş da sıkıntılarla Beraberdir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Ve şüphesiz kurtuluş Sıkıntı ile beraberdir Buyruğuna gelince Bazen musibetler Türlü fitneler imtihanlar ve mihnetler Ardı arkasına Müslümanın üzerine gelir İşler onu daralttıkça Daraltır Dünya onu sıktıkça sıkar Gam ve keder Onda iyice yer eder. Müslüman bunların ecirini Allah'tan umar, sabreder ve gelen bu musibetlerin Allah Azze ve Celle'nin kaza ve kaderiyle olduğunu bilecek, Allah Azze ve Celle'nin yardımından ümit kesmeyecek olursa, Allah Azze ve Celle'nin inayeti, affı, mağfiret ve rahmeti ona gelip yetişir ve kurtuluş ona gelir. Yüce Allah Azze ve Celle'nin kitabında bu kabilden ibretli pek çok husus görebilmekteyiz. Yüce Rabbimiz Celle, Ala, Celle ve Ala şöyle buyurmak, buyurmaktadır. Yoksa siz, sizden önce geçenlerin halinin benzeri başınıza gelmeden cennete girivereceğinizi mi sandınız? Onlara öyle yoksulluklar ve sıkıntılar gelip çattı. Öyle sarsıldılar ki sonunda peygamber kendisine iman edenlerle birlikte Allah'ın yardımı ne zaman derlerdi. Şunu iyi bilin ki Allah'ın yardımı şüphesiz pek yakındır. El-Bakara suresi 214. ayet-i kerime. Ahzab yani Hendek günü bela Muhammed aleyhisselamın ve ashabının üzerine sağanak sağanak yağmıştı korku, açlık, soğuk ve türlü türlü sıkıntılar. O yiğit mücahitler başlarında Adem oğullarının efendisi olduğu halde bela ve mihnet meydanında sarsılmaz kayalar gibi sebat gösterdiler. İşte bu mihnet, sıkıntı ve musibetler arasında onlara Allah azze ve celle'nin yardımı ve desteği gelmişti. Zorlukla beraber Kolaylık vardır Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellemin Ve muhakkak Ve muhakkak Zorlukla beraber kolaylık vardır Buyruğu Aziz ve celil olan Allah Azze ve Celle'nin Şu buyruklarından ilham almıştır Allah Azze ve Celle Zorluktan sonra bir kolaylık Yaratacaktır Et-Talak suresi 7. ayet-i kerime Muhakkak zorlukla beraber kolaylık vardır Şüphesiz zorlukla beraber kolaylık vardır El-İnşirah suresi 5 ve 6. ayet-i kerimeler Zorluklar, kederler, darlıklar, sıkıntılar Müslümanı biler Onu türlü şaibelerden arındırır Kalbini Rabbına bağlar Zorluğun artması ile birlikte bu bağın gücü de artar ve Müslümanı tam bir samimiyetle, ihlas ile Rabbına yönelecek hale getirir. İşte zorluğun izale edilişinin en büyük sebeplerinden biri de budur. İmam Şafii, Rahimahullah şu beyitler ondan rivayet edilmiştir. Güzel bir şekilde sabret. Kurtuluş ne de yakındır. Bütün işlerinde Allah Azze ve Celle'nin gözetimi altında olduğunu bilen kurtulur. Her kim Allah Azze ve Celle'ye karşı doğru olursa hiçbir eziyet ona ulaşamaz. Kim de ondan umarsa Allah Azze ve Celle umduğunu ona ihsan eder demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Hadis şerifte Allah'tan ecrini bekleyip sabreden ve kendisine icabet eden, isabet eden şeyin Allah'ın takdiriyle olduğunu bilen bundan kurtuluş olmadığını bilip Rabbinin emrettiği şekilde dosdoğru yol üzere devam eden kimsenin zorluğunun devam etmeyeceğini güzellikle vurgulamaktadır. Bu hadisten çıkarılan bazı hükümler. 1. Öğreticinin, öğrencisinin dikkatini yeterince çekmesi ve gerekli bilgileri ona vermeden önce onu hazırlaması gerekmektedir. Bu ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Ey delikanlı! Ben sana bazı sözler öğreteceğim buyruğundan anlaşılmaktadır. 2. Çocukların terbiyesine ve onlara dinlerinin öğretilmesine teşvik vardır bu hadis-i şerifte. 3- Zamanın en güzel bir şekilde kullanılması ve dünyada ve ahirette mükellefe fayda sağlayacak şekilde değerlendirilmesine özel gayret gösterilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. İşte Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, zamanını bir yerden başka bir yere yolculuk yaptığı sırada bile değerlendirmeye çalışmaktadır. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbn-i Abbas radiyallahu anhuma'ya bu vasiyeti i̇bn Abbas ile birlikte binek üzerinde terkisinde bulunduğu sırada yapmıştır. Yani yolculuk esnasında. 4. Akıllıca davranmak ve sebepleriyle yerine getirmek suretiyle kahramanlık ve atılganlık bir ahlak haline getirmek. Kahramanlık ve atılganlığı bir ahlak haline getirmek. Bu ise zararın da faydanın da Allah Azze ve Celle'nin eliyle olduğunu bilmekten, insana zarar olsun, fayda olsun, hakkında takdir edilenden başkasının isabet etmeyeceği, etmeyeceğine inancından gelmektedir. Bu inanç da kişiyi kahramanlığa ve cesaretle ileri atılmaya iter. 20. hadis Haya imandandır. El-Hadîfü'l-İşrûn El-Haya'u minel iman. An-Ebi Mes'udin أكبت بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت أبو مسعود Ukbe bin Amr el-Ensari el-Bedri radıyallahu teala anhu Dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu İnsanların peygamberliğin ilk sözlerinden eriştiklerinden birisi de Eğer haya etmezsen dilediğini yap sözüdür Evet haya çok büyük bir ahlaktır çirkinlikleri terk etmeye iter. Hak sahibinin hakları hususunda kusurlu davranmaya engel teşkil eder. Bu hadisin önemi, yukarıda zikredilen bu hadis, Bukhari, edep 78'de, Enbiya 54'te zikredilmiştir. Bu hadisin önemi, bu hadisin önemi, İmandan bir bölüm olan Haya'nın bir ahlak edinilmesine davetinden kaynaklanmıştır. Haya ise hayırdan başka bir sonuç vermez. Haya sahibini faziletler ile bezemeye, bayağı düşürücü kötülüklerden uzak durmaya iter. Haya, önderleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olan Allah'ın peygamberlerinin hepsinin ahlakıdır. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem örtülerinin arkasında saklanıp gizlenen bakire bir kızdan bile daha çok hayalıydı. Hayal Allah'ın meleklerinin ahlakıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisinden meleklerin utandığı bir adamdan ben utanmayayım mı? Hazreti Osman radıyallahu anhu için söylemiştir bunu Resulullah aleyhissalatü fıram. Müşkatül Mesabih, El Elbani'nin tahkikiyle 3. cilt 835. rivayet. Hayayı ahlak edinmeye davet eskiden beri yapıla gelen bir davettir. Allah'ın peygamberlerinin mirası Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin İnsanların peygamberliğin ilk sözlerinden eriştiklerinden biri de buyruğu şu demektir. Hayaya davet eden bu peygamber, bu peygamberi büyük hikmet, bu peygamberi büyük hikmet insanların ardı ardası, ardına nesiller boyunca peygamberlerinden miras olarak devrala geldikleri bir husustur ve nihayet bu. Muhammed ümmetinin ilk nesline kadar geldi. Allah Azze ve Celle'nin daha önce gelen peygamberlerinin kulları davet ettikleri hususlardan biri de hayayı bir ahlak edinmekti. İşte burada bizim peygamberimizin de sallallahu aleyhi ve sellemin ahlak edinmemizi emretmiş olduğu bu büyük hikmetin önemi daha da artmaktadır. Bu hadisteki emrin anlamı Eğer haya etmezsen Dilediğini yap buyruğunda geçen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emrinden Anlaşılan ile ilgili olarak ilim adamlarının farklı görüşleri vardır ki Bir kısmı şunlardır Bir Buradaki emir tehdit içindir. Buna göre emrin anlamı şu olur. Eğer sende haya diye bir şey yoksa istediğini yapabilirsin. Şüphesiz sen yaptığından dolayı cezalandırılacaksın. Bu dünya, bu ceza dünyada veya ahirette veya her ikisinde de olabilir. Hikmet dolu ilahi zikir olan Kur'an-ı Kerim'de de Buna benzer bir uslükle ifadeler varit olmuştur. Nitekim Yüce Rabbimiz Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. Dilediğinizi yapınız. Fussilet Suresi 40. ayeti Kerime 2. Emir mübahlık ifade etmektedir. Buna göre anlamı şöyle olur. Bir işi yapmak istediğin vakit, eğer o işi yapmaktan dolayı Allah'tan da Resulünden de insanlardan da utanmayacak isen onu yapabilirsin. Böyle bir işi yapmak senin için mübah olur. Nevevi der ki Rahimimaullah burada emir mübahlık ifade etmektedir. Yani bir işi yapmak istediğin. Vakit eğer yapman halinde Allah'tan da CelleŞuhu, insanlardan da utanmanı gerektirmeyecek işlerden ise onu yap Aksi takdirde yapma. bari 3. cilt 139'da. 3. Emir haber kipi yerine kullanılmıştır. Bu durumda mana şöyle olur. Kulu küçük düşüren, ayıplayıcı işler yapmaktan engelleyen şey hayadır. Hayayı yitiren bir kimse Yüce Allah Azze ve Celle'ye isyanlara dalıp gider demiştir. Bunun bir benzeri de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cehennemdeki yerine hazırlansın buyruğudur. Muhtasarul Bukhari 38'de Muhtasarul Müslim 492'de Burada emir haber vermek içindir. Yani öyle bir kimse bu Cehennemde yerini hazırlamıştır. Burada Hattabi'nin bu şekilde güzel bir açıklaması vardır. Hadis-i şerifte haber uslubu ile değil de emir lafzı ile anlatımın hikmeti şudur demiştir. İnsanı kötülüğe uygun işler yapmaktan alıkoyan şey hayadır. Kişi hayayı terk etti mi her türlü kötülüğü tabi olarak işlemekle emrolunmuş gibi olur demiştir tabi kötülükleri terk etmesi onun hayasının iffetinin olduğundandır hayanın çeşitleri bir kesbi olmayan haya bu fıtri ve doğuştan insanla birlikte olan hayadır Allah Azze ve Celle bunu kullarından dilediği kimselere lütfeder. Böyle bir haya, şanı yüce yaratıcının kullarından dilediği kimseye ihsan etmiş olduğu en büyük nimetlerden bir nimettir. Çünkü böyle bir haya, kula hayırdan başka bir şey getirmez. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmaktadır. Haya, hayırdan başka bir şey getirmez. Buhari ve Müslim... Bunu ittifaken rivayet etmişlerdir. Pek çok kimsenin çeşitli çirkinliklerden, masiyetlerden uzak durduğunu, bazen de uzak duruşlarının da dine bağlılıklarından olmadığını görebiliyoruz. Kimisi de şöyle demiştir. Ben masiyetleri adilik gördüğümden, insanlığıma sığdıramadığımdan dolayı onları terk ettim. Sonunda bunlar bende dindarlığa dönüştü demişlerdir. 2- haya. Bu da Yüce Allah Azze ve Celle'yi onun büyük ve celil sıfatlarını tanımaktan doğar. Onun kullarının üzerinde gözetleyici olduğunu, hiçbir şeyin ona gizli kalmadığını, gözlerin hain bakışlarını kalplerin gizlediğini bilmekten doğar. Yüce Allah Azze ve Celle'yi tanımaktan ötürü elde edilen bu kesbi haya imanın hasletlerindendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Bırak onu, şüphesiz ki haya imandandır. Bu hadis Bukhari ve Müslim tarafından rivayet edilmiştir i̇bn Ömer radıyallahu anhumadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ensardan kardeşine Haya hususunda öğüt veren Birisinin yanından geçti Resulullah aleyhisselatü buyurdu ki Diyerek Hadisin geri kalan bölümünü de zikretti Bukhari edep 77'de Müslim iman 59'da Kurtubi der ki kesbi haya. Şari'in imandan diye nitelendirdiği hayadır. Kulun mükellef olduğu haya, fıtri olan değil de işte budur. Allah korkusundan husule gelen hayadır. Şu kadar var ki, fıtri olan haya da, kesbi olan hayayı elde etmeye yardımcı olur. Buna göre, eğer kul, kesbi hayadan da, fıtri hayadan da mahrum kaldı mı... Artık onun çirkinlikleri ve masiyetleri işlemekten kendisini engelleyecek bir duygusu kalmaz Bunun sonucunda da kul artık yeryüzünde Adem suretiyle yürüyen Kovulmuş bir şeytan verir. Allah Azza ve Celle'den mağfiret ve esenlik dileriz Hoş görülmemiş mezmum olan haya Hayat ve başkaları der ki Hakları ihlale sebep teşkil eden haya, şer'i şer bir haya değildir. Aksine bu, acizlik ve küçüklüktür. Buna haya deniliş sebebi, şer'i hayaya benzediğinden ötürüdür. Buna göre, sahibini Allah Azze ve Celle'nin haklarını ifa etmekte kusurlu harekete götüren ve bunun sonucunda bilgisizce Allah Azze ve Celle'ye, ibadete mahkum edip dini hakkında soru sordurmayan ve gerek Allah'ın haklarını, gerek geçindirmekle yükümlü olduğu kimselerin haklarını, gerekse de Müslümanların haklarını yerine getirmekte kusurlu hareket etme sonucunu veren böyle her haya yerilmiş bir hayadır. Çünkü böyle bir şey zaaftır ve gevşekliktir. Kardeşlerim buna bir misal verebiliriz. Bugün tarikat erbabının, tasavvuf erbabının şeyhlerine karşı soru soramamaları, ehlullah'a karşı soru sorulmaz, onlardan ispat istenmez diye uydurdukları şeyin arkasına sığınıp, kendilerini mürşit diye ilan eden kimselere, Amma dini olsun, amma dünyevi olsun hiçbir soruyu sormamaları, soru soranı da edepsiz olarak tavsip etmeleri onlara bu şekilde sahte bir haya gibi gelir. Fakat bu hayanın onlara hiçbir hayır getirdiği ve getireceği de yoktur. Kadın ve haya. Yüce Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. Medyen suyuna varınca insanlardan bir topluluğun hayvanlarını suvarmakta olduklarını gördü. Onların gerisinde ise iki hanım koyunlarını karışmasın diye sakınıyorlardı. "Haliniz nedir?" dedi. "Onlar çobanlar suvarıp gitmeyince biz suvarmayız, suvaramayız. Babamız ise çok yaşlı bir ihtiyardır." dediler. El-Kasas suresi 23. ayetidir. Musa Aleyhisselam bu iki kızın dost doğru ve üstün bir ahlakı seviyede olduklarını gördü. Erkeklere karışmıyorlar ve başkalarını rahatsız etmemek için de koyunlarının, çobanlar, koyunlarının, çobanların koyunlarına karışmasını önlemeye gayret ediyorlardı. Çünkü bunlar bir peygamberin kızıydılar ve peygamberin 50 altında terbiye görmüşlerdi. Aynı şekilde bu iki kızın güzel bir şekilde terbiye veren bir aileden oldukları da bu davranışları gösteriyordu. Bu evde gerçekten güzel terbiye edilmişlerdi ve bu evde iffet ve hayaya çok büyük bir önem verildiği de anlaşılıyordu. Musa aleyhisselam, Onların durumlarını anlamak isteyince evden çıkış sebeplerini ona açıkladılar. Bu ise babalarının yaşlı olması idi. İşte saklanmaları gereken yerden çıktıklarının sebebi bu idi. Bunun üzerine Musa aleyhisselam görevini ifa etti ve onların koyunlarını suladı. Kur'an-ı Kerim Kıssanın devamını bize şöylece açıklamaktadır. Onlardan birisi haya ile yürüyerek ona gelip bize koyunlarımızı suvardığının ücretini sana vermek için babam seni çağırıyor dedi. El-Kasaf Suresi 25. Ayet-i Kur'an-ı Kerim böylelikle bizlere kadının sahip olması gereken ahlak ve hayayı anlatmaktadır. Bize bu tür şerefli kadının yürüyüşünü dahi nitelemektedir Rabbimiz Azze ve Celle. Bu yürüyüş onun ne kadar hayalı olduğuna, ne kadar temiz ve iffetli olduğuna delil teşkil etmektedir. Müminlerin emiri Umar bin i Khattab radıyallahu derdi ki, O yüzünü kolunun yeni ile örtmüş idir. İbn-i Kefir 6. cilt 238'de. Aynı şekilde Kur'an-ı Kerim bir hanımın yabancı erkeklere ne şekilde hitap edeceğini de beyan etmektedir. Ne sözün yumaş, yumuşatılması ne de inceltilmesi söz konusudur ne de laubalilik. Bundan dolayı Yüce Rabbimiz Allah Azze ve Celle peygamberi Musa için bunlardan birisini ona zevce olarak seçmişti. Allahu Ekber iffet bak ne kadar başına tac olmuş. Yüce Allah Celle Şanuhu şöyle buyurmaktadır. Temiz kadınlar temiz erkeklere, temiz erkekler de temiz kadınlaradır. En-Nur suresi 26. ayeti i Musa temizdi, Allah Azze ve Celle'nin kendisine eş olarak seçtiği hanım da muhakkak tertemizdi. İşte velinin kız çocuklarını bu şekilde hayaya sahip olarak yetiştirmesi gerekmektedir. Çünkü haya kadının ziynetidir Süsüdür Ondan sıyrılacak olursa Onunla birlikte her türlü erdemden de sıyrılır Helak olur Sahabi hanımlar Bu alanda uyulacak Önderlerimizdir Onlara uymak gerekir Ebu Bekir radıyallahu anhunun kızı Esma radıyallahu anhaden Dedi ki Ezzübeyr Benimle evlendiğinde Yeryüzünde onun ne bir malı, ne bir kölesi, ne de herhangi bir şeyi vardı. Bütün varlığı üzerinde su taşınan bir deve ile atından ibaretti. Atına yem veriyor, su taşıyor, su kovasını dikiyor, hamur yoğuruyordum. Bununla birlikte güzelce ekmek pişiremiyordum. Ensardan komşum olan hanımlar bana ekmek pişiriyorlardı Gerçekten doğru ve samimi hanımlar idi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Ez Zübeyre ikta olarak verdiği araziden Başımın üzerinde hurma çekirdeklerini taşırdım Neden? Develere yem olsun diye Bu arazi ise evimden 3-4 fersah uzaklıktaydı bir seferinde hurma çekirdekleri başımın üzerinde geliyorken, beraberinde bir grup ensar bulunan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile karşılaştım. Beni çağırdı. Sonra da arkasına beni bindirmek için devesini çöktürmek istedi. Ben de erkeklerle birlikte yol almaktan utandım. Ezzübeyri ve kıskançlığını hatırladım. İnsanlar arasında en kıskanç bir kimseydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim utandığımı anlayınca yoluna devam etti. Bukhari rahimahullah nikah 107'de bunu zikretmiş. Bu hususta delil olarak göstermek istediğimiz Esma Rab'yallahu Anhâ'nın erkeklerle beraber yol almaktan utandım sözleridir. O tertemiz erkekler ile birlikte yol almaktan utandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onun bu halini görünce ses çıkarmadı. Bunu onaylar bir tavır takındı. Hatta bu tavrını teşvik etti. O bakımdan Müslüman kızlara bu sahabi hanımlara uymak gerekmektedir. Onlar uçurumlara yuvarlanmaktan kurtaran uyulacak önder şahsiyetlerdir. Hadisten çıkarılan bazı hükümler 1. Bu hadis-i şerif Hayanın bütünüyle Hayır olduğunu göstermektedir Hayası çoğalan Kimsenin hayrı da çoğalır Faydası yaygınlaşır Hayası azalanın Hayrı da azalır 2. Öğrenmekten Ve hakkı talep etmekten Alıkoyan haya Yerilmiş bir hayadır Onun için bugün şeyhlarına Soru soramayan tarikatçılar cehalet içinde bocalayıp yüzmektedirler. 3- Veli kimsenin çocuklarına hayanın huy olarak yerleşmesi için çalışması onların görevlerindendir. 4- İffet ve vefakarlık hayanın bir ürünüdür. 5- Hayanın zıddı yüzsüzlüktür. Bu ise kişiyi kötülük işlemeye, kötülüğe dalmaya açıktan açığa masiyetleri işlemeye götüren yerilmiş bir hasrettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bütün ümmetim esenliktedir. Ancak kötülükleri açıktan açıya işleyenler müftesna demiştir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bukhari ve Müslim rahmetullahi teala aleyhime ecmain bunu ittifaken rivayet etmişlerdir. Bukhari edep 60'ta, Müslim rahimahullah. Zuhd 52'de. Bunu zikretmiştir. 6. Haya imanın sahip olunması gereken dallarından bir daldır. Ve sallallahu ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Ben bu